eskinolular ama bırakıyor yani bir parça bir yer bırakıyor şimdi o noktaya ulaşmış bir insan tamadan tecrübedir, bencillikten tecrübedir, endişeden tecrübedir, rahattan tecrübedir. bir kızı var bir oğlu var kanuni kız ölüyor oğlu kalıyor kanuni düşünün evinde o kadar kalmış valiliği var Trabzon'da uzun zaman. Ben de çok ciddi hayranlık uyarıyor yani. Bana takdir hakkı verseler, tepcil hakkı, ben alır Hazretimiz Ali'yi yanına korur. Farklı bir şey. Bu durumda bir insanın bu kadar ince olması çok zordur. Çok zor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ali gibi olacak. Çok zordur.